Hâfîz <Sessizlik> el Allah el Allah el-hâfîz'dir. Diyor ki Allah, İnne Rabbi alâ kulli şeyin hafîz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi gözetleyendir koruyandır. Allah'tan başka dostlar edinenler Allahu aleyhim. Allah onları gözetlemektedir ve aleyhim Ey Muhammed sen onların üzerine vekil değilsin. Allah koruyanların en hayırlısıdır. Vahu rahimin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Kardeşlerim, bu iki isim Allah Azze ve Celle'nin e, koruyan olduğuna dair, e, koruyucu olduğuna dair iki ismi iki şekil, Bu ismi iki şekilde anlaşılır. Birincisi, kardeşlerim, e, Allah Azze ve Celle ismiyle bütün malumatları koruyandır. Yani bütün o mal, bilmesi gereken malumatı eden bir yerde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 Yazmıştır. Ve kullu şeyin fealuhu fezzubur. Onların işledikleri her şey kitapta kayıtlıdır. Ve kullu sagirin ve kebirin mustatar. Küçük büyük her şey satır satır orada yazılmıştır.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 Yerin yüzüne düşmemesi için ne yapandır? Onu tutandır diyor Allah Azze ve Celle. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفَا مَحْفُوظًا Göğü de ne yaptık? Yeryüzüne bir çatı yaptık. Biz onu koruyoruz diyor Allah Azze ve Celle. وَهُمْ Onlar ise bizim ayetlerimizden yüz çevirmektedir. اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ انْ تَزُولَهُ O ikisinin göğün ve gök, yerlerin düşmemesi için veya yok olmaması için tutan nedir?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 İyi olsun, kötü olsun, kim olursa olsun, kullarının yemelerini ve içmelerini ve havayla alakalı ne varsa hepsini e, kolayca ulaşmalarını sağlamıştır. Allah Subhanahu e, ve Taala daha önce geçtiği gibi ledi a'atakulle şeyin halqa onlara uygun olanı Allah vermiş sonra da hidayet etmiştir ve Allah Azze ve Celle bütün e, kendilerine zarar verici şeylerden korunmuştur. Allah Azze ve Celle, lehu yine Allah Azze ve Celle, e, Adem oğullarını e, Allah'ın emriyle onları koruyan melekler gönderiyor subhanahu ve teala. Lehu mu'akibatun min beyni yedeyhi ve min kalfihi yahfazunuhu min emrillah. Allah Azze ve Celle, insanın önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Ne yaparlar?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 ee, insanı felakete götürecek her türlü arzulardan ve insan ve cin şeytanlardan koruyacağına dair Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Onları teke, e, kef kefalete altına almıştır. <Sessizlik> İnne Allahe yudâfiyu anilnezîne Muhakkak ki Allah iman edenleri ne yapar?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 en büyük koruması gereken nedir? İslamdır, özellikle namazdır. Vahhafizu ala salawat wa salat namazı ve orta namazı koruyun. Vakoumullillahi kani'ti ne yapıyorsun? <gülüyor> namazı koruma ile alakalı Allah Azze ve Celle korumamız emrediyor. Ve yine dilimizi, kulağımızı, kalbimizi korumamız emrediyor Allah Azze ve Celle. Inna sem al bacer wal faada kullun ulaik kana anhu Nedir? İşitme, görme, kalp hepsi bundan sorumludur diyor Allah Azze ve Celle. Evet ve yine Allah Azze ve Celle namusumuzu korumamızı emrediyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar nedir? Namuslarını korurlar. اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنْهُمْ غَرُونَ Ancak ellerin altındaki hanımları ve cariyeleri bundan müsnesnadır. Her kim sınıra aşarsa Allah hadd aşanları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 Ahmet bin Hanbel Rahimullah'ın mislediğinde gelen ve Allah Resulü Selam'ın ettiği bir duayla bitirelim. Öyle de dua etmiş olalım. İbn-i Eber anhuma'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman ve sabahladığı, sabah olduğu zaman şöyle dua etmeyi hiçbir zaman terk etmemiştir. Allahümme inni es'alükel afiyete fi dünya ve ahire. Allahümme dünya ve ahirette afiyet isterim.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 ve ançimali Allahım önümden arkamdan sağımdan solumdan altımdan ve üstümden gelecek her türlü belaya karşı beni koru ve onu bi azametike en uğtale min ve senin azametinle yerden gelecek yani herhangi bir zizal ya da yerin dibine batırılma gibi felaketlerden de sana sanırım. Allahım bizi koru ya Rabbi. Allah'a amin. Allah Azze ve Celle bu isimleri